Çinçin Tozu'na hoş geldiniz. Bugün Ankara'ya Çinçin mahallesine gidiyoruz. Çinçin ya da namı diğer adıyla Google Earth'ın giremediği mahalle. Evet Çinçin hakkında böyle bir şehir efsanesi var. Polisin bile giremediği Çinçin'e bütün sokakların şeceresini çıkartan Google'da girememiş. Bu söylem bütün Çinçin'in damgalanmasını ve kriminalleştirilmesine bir kez daha üretiyor. Böyle bir söylem sonucunda yoksulluk, yokluk ve dışlanmışlıkla mücadeleyi odağına almayan adaletsiz sistem ve yönetimler eleştirileceği yerde mağdur olan mağduriyetlerinden dolayı suçlu ilan ediliyor. Ve yoksullukla mücadele yerine yoksullarla mücadele ön plana çıkıyor. Hal böyle olunca Altındağ Belediye Başkanı'nın kurum kurum kurulduğu billboardlara bir varmış bir yokmuş Çinçin çin diye yazdırmasına da şaşırmamak gerekir. Yıkıp yerle yeksan etmenin gülümseyen gururunu onun yüzünden izledik. Çin Çin Bir Varmış yazan billboardda bir iki katlı evlerden oluşan mahallenin yıkımdan önceki fotoğrafları yer alırken alttaki billboardda çok katlı siloları bir yokmuş yazısıyla tanıtılmakta. Altındağ Belediye Başkanı Tiryaki, yok ettiklerinin gururuyla kollarını kavuşturmuş. Polisin giremediği ve şehir efsanesine göre Google'ın bile sokaklarını gösteremediği Çinçini işte böyle yok etmiş. Neymiş? TOKİ ve Altındağ Belediyesi işbirliğiyle uygulanan kentsel dönüşüm projesi, Ankara'nın asayiş açısından sorunlu mahallelerinden, halk arasında Çinçin Çin olarak bilinen Gültepe'nin çehresini değiştirmiş. Bitmedi, devam edelim. İlk iki etabı tamamlanan kentsel dönüşüm projesi, mahallenin fiziksel görünümünün yanında insan profilini de değiştirmiş. Modern yapılaşmanın ardından asayiş olaylarının azaldığı, mahallede sokaklar sokaklarda artık daha güvenli hale geldiği söyleniyor. Asayiş, ekonomik sosyal boyutlarından azade, salt mekansal bir yer değiştirmeyle halledilecek sanılmakta. Yüksek yüksek binalara transfer ile insan profili ne gibi bir ekonomik refaha kavuşmuş da değişmiş merak ediyoruz. Ya da acaba refaha kavuşmuş mu yoksa daha mı yoksullaşmış? Öte yandan biraz farklı bakıp girilemeyen mahallenin bir sonraki kuşaklara miras kalan şanının yanında gerçek yaşamlara yüzümüzü dönüp yoksulluğun, işsizliğin, dışlanmışlığın devir daimine biraz daha yakından bakmak gerekmez mi? Özlem El Savaş, Radikal 2'deki 16 Aralık 2007 tarihli yazısında böyle sesleniyor Çinçin için. Bu devir daimin önüne geçmek merkezi ve yerel yönetimlerin görevi değil de nedir? Bunların da sorgulanması gerekiyor elbette. Evet, bugün zamanımız elverdiğince Çinçin'i tartışacağız. Konuğumuz Yasin Bektaş, Yasin Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümünde araştırma görevlisi olarak çalışıyor. Gece kondu, mekansal ayrışma ve kentsel dönüşüm üzerine araştırmaları var. Doktora tezinde Ankara Çinçin Mahallesi kentsel dönüşüm projesini inceliyor ve bugün buluntularını da bizle paylaşacak. Yasin hoş geldin. Hoş bulduk. Evet bize öncelikle Çinçin Mahallesi'nin bulunduğu eski Altındağ Gece Kondu bölgesini kısaca anlatır mısın? Gece kondulaşma nasıl başladı? Evet. Mahallede ne tür değişimler oldu? Evet, öncelikle dinleyicilerimize biraz Ankara mekanından bahsetmek hı hı. istiyorum. Ee, Ankara kentinde aslında gelişme ve mekansal yayınma ilk 1923 yılında başkent olmasıyla birlikte başlıyor. Ve bu yıllarda 1927, yıl, bin, 1927 yılından hı. 1950 yıllarına kadar geçen dönem içerisinde nüfus artış hızları %300 oranına e, kadar yükselebiliyor. Ve 1940'lardan sonra ilk e, büyük göç yığınları kenti erişmeye başlıyor. Ve Ankara kentinde o yı, yıllarda o büyük e, göç nüfuslarını istihdam edebilecek ne örgütlü sanayi, e, hmm. yoğun bir sanayi vardı ne de e, küçük sanayi vardı. Kırdan göçen bu eme istihdam edebilecek sadece kent merkeziydi, kent merkeziydi hmm. ve hizmetler sektörüydü. Tabii bu yıllarda e, kasaba niteliği taşıyan kentin çok e, sıkışık konut dokusu bu göç karşısında oldukça yetersiz kalıyordu. Ve bunun için e, eski kentin ve kent merkezinin hemen yanında bulunan Boş, denetimsiz ve plan dışı bırakılmış alanların varlığı önem kazanıyordu Hı -hı. ve bunların başında şüphesiz Altındağ tepesi gelir. Zaten Ankara kent merkezine yabancı bir kişide girdiğinde işte Ankara kalesinin karşısındaki o tepe zaten Hı -hı. bir Hı -hı. E evet. görünürlüğünü Hı -hı. kazanır ve e bu tepe bir e eşik oluşurduğu için yerleşme dışı bırakılmış ve e bu Altındağ tepesi kent merkezinin en yakın bölge uyarlardı ve e zaten istihdam edebilecek tek kaynakta kent merkeziydi. Bu nedenle 1932 yılında Yansen planında bu bölge plan dışı bırakılıyor hı hı. ve %25 üzerinde eğim bulunduğu için ve topografik bir eşek oluşturduğu için bu bölge plan dışı bırakılıyor ve ulus merkezi o dönemde tek merkez ve çevresinde ulus, o yıllarda o yıllarda kentin hem yönetim merkezi hem ticaret, hı hı. eğlence, kültürü hı hı. ve eğitim işlevlerini yükleniyor ve bu da bu yöre ait alt gelir grupları için kentin en çekici istihdam alan niteliğini kazandırıyordu ve e, en önemlisi e, iş olanaklarını tanımlayan e, bu alana yürüme mesafesi içerisinde olması hı -hı. bu alanın önem çok kazanıyordu. 5 yani, dakika gibi bir e, yürüme mesafesi içerisinde. Bir de şu şekilde düşünürsek şimdi o yıllarda kendimizi bir düşünelim. E, o yıllarda kamu ulaşımı yok. Yani ucuz arsa yok. Zaten başkent ilan edildikten sonra arsa fiyatları müthiş derecede artıyor. Ucuz kiralık konut yok ki zaten birçok memurlar Saraçoğlu Mahallesi'ndeki üst düzey bürokratlar için e, belirli hı -hı. E, sosyal konut yapılıyor ama onlar bile kendileri tekrar kentin o yıllarda uzda diye tanımlanıyor. Bahçeliye bile kooperatifini kurup kendilerince biraz daha e, ucuz arz üretmeye hı hı. çalışıyorlar ki bu yıllardaki bu alt gelir gruplar için e, bu şekilde onlar imkansız gibi e, gözüküyordu. Hı hı. Ve e, bu yıllarda artık 1950-60'lı yıllar arasında e, İmar idari heyeti tarafında artık bu alanlardan bahsedilmeye başlanıyor. Yani biz bu e, olgudan artık Gecekondolgus'un mahalle boyutunu ulaştığını anlayabiliyoruz. Hı hı. Ve e, Gece kondu en çok 1950 ve 60'lı yıllar arasında yoğunlaşıyor ve Mike Davis'in yaptığı bir araştırma <gülüyor> var 2007 yılında galiba. Birleşmiş Milletler'in verilerini kullanılarak dünyanın en büyük 30 mega gece kondu mahallesinin araştırdığı evet, altında evet, 25. Abi, sırada gösteriliyor. Evet. ve Bir de şu şekilde İstanbul'la bir karşılaştırma yapmak istiyorum. hani Eğer ki Ankara kent merkezi de İstanbul'daki gibi <gülüyor> çepellerde merkezler olabilseydi gene gece kondu belki çepellerde yayılabilecekti ama <gülüyor> Ee, Ankara'da sadece e, tek kent merkezi olması bu e, Altın Dağı'da gece konuda hı hı, oluşumunu hı hı. başlattı. Ve e, kısaca e, Çinçin Bağları'ndan biraz bahsetmek evet, istiyorum. Evet, Çinçin Bağları diye değil mi? Öyle biliyoruz. Evet. E, Çinçin Bağları ilk başta 1950'li yıllarda e, Üzüm Bağları Yok edilerek kurulmuş. Ve e, hı hı. Çinçin Bağları tepelerden ve vadiliklerden oluşuyor. Tepelerde daha yoksul kesim yaşadı. E, vadilerde daha varlıklı insanların yaşadı. Çünkü Alttepe'ye daha yakın bölge vadiler olduğu için ve e, Çin, Çin Bağları'nın meşhur adını ünlendiren aslında belirli mahalleler var kendi içerisinde ve yasa dışı yaşam biçimden ön planda olduğu hmm. mahalleler bunlar Gültübe mahallesi, Server Somuncuoğlu mahallesi ve Kemal Zeytinoğlu mahalleleri ve bu yörelerde oturanların çoğu göçebe ve halkın deyimiyle e, Çingene, Eskişehir ve Bolu Çingene'nin yoğunlukta. Bir başka kaynağı göre ise 1920 sonrası İran'dan göç eden Çingene nüfusunun hmm. burada 5000 hmm. e, hmm. sayıya kadar ulaştığı söyleniyor ve özellikle bu oran Çin Nüfus içerisinde hastalık riski suç yüksek olduğu belirtiyor hı hı. 1964 yılındaki bir araştırmada. Ve Çin Çin artık 80 ve 90'lı yıllarda giderek daha da bir çöküntü bölgesi haline gelmeye başladı. Ve yapılan araştırmada 2000'li yıllar yakınlık galiba çocukların %70'i ilkokuldan sonra okumuyor. Mesela böyle bir araştırması var. Ve bir diğer şey ise Çin, Çin artık kötü anılan bir yer haline gelmeye başladı. Yani geçmişini unutmak istiyor ama oradaki bazı yaşam tazlığını da özlüyor oradaki insanlar ve eski hatırlamak istemiyor. Yani Ankara'da taksiye bindinizle mesela çinçin Çin dediğiniz zaman götürmüyordu. Yani da ya o... işte İstanbul'da da aynı şey. Evet. Belli bölgelere yaşıyoruz maalesef şey üzerinden. Yaşanan yer üzerinden bu damgalama olduğu evet. zaman orada yaşayan içinde bir kısır döngü dışlanmanın içine evet. de giriyor değil mi? Mesela orada e, konuşun bazı insanlar Hı. yani işe girebilmek için adreslerini ya, değiştirdiklerini evet. öğrendik Sera, mesela. Evet, tarla başında da aynı şey evet. sorundu. Biz biliyoruz mesela. Ve, e, bu bölge e, eski Altındağ bölgesi. E, bu iki aslında bir ilk gelen göç dalgası var, bir Hı. de ikinci bir göç dalgası. Yani i̇lk göç dalgası için ya buradaki insanların e, bir üst sınıfa ulaşabilmesi için bir itici güç oluşabilmiş. Yani kent merkezine yakın olması, işte ulaşım masraflarının olmaması, hem şehirle ilişkilerinde olması. Ve bu şekilde İlhan Tekel hocamızdan bahsettiği gibi orta sınıflaşma süreci hı hı. ve 80'li ve 90'lı yıllardan sonra buradaki ilk yerleşen halk yavaş yavaş başka mahallere göç etmeye başlamış. Hı hı. Ve biraz daha alanda kiracılık Yoksulluğu oranları devredenler, evet, devredenler. ve biraz daha zorunlu göç dediğimiz 80'li ve 90'lı yıllardaki daha düşük gelir grubu insanlar için gelen bir bölge hı hı. haline gelmiş ve artık Altındağ Tepesi onlar için bir itici güç oluşturamadı şu an için ve artık yoksulluk tepesine dönüşü Tabii, denilebilir. Bunda şey de var değil mi? E, ulusunda şeyi yitirmesi artık, evet, artık eskisi gibi. sen e, plan yılları değil mi? işte bakanlıkların ha. kızılaya taşınması. Değil mi? O da etkiliyor evet. sanırım. Peki dönüşümün gerekçeleri ne üzerine? Şimdi ben şeyi çok merak ediyorum. Sen kurumlarla görüşmeler yaptın. Hı -hı. Tabii onların belli gerekçeleri var. Ama biz hani hep kentsel dönüşüm mahallelerinde şöyle bir şeyle rastlaşıyoruz. Aslında dönüşümün bütün amacı o arazinin rantı olduğu için orada yaşayanları yerinde tutmaktan ziyade merkezileşen bir alana el koymak, mülkiyetsizleştirmek evet. üzerinde ne olduğu için böyle bir paralel bir şey var mı Çinçin dönüşümünde? De? Ya Çinçin'de zaten e, e, alanda zaten kiracılar tamamen zaten devlet hı hı. dışı bırakılıyor. Bintereli, hiçbir hiç bir hak yok aslında. Ha, Peki Anladın kiracı sağ... ağırlığı ne kadar? Kiracı ağırlığıyla ilgili bir net araştırmam Hı -hı. yok ama yani çok yüksek oranları dediler. Zaten Hı -hı. bu dönüşümü de kiracılık oranlarının yüksek olması mümkün kıldı denildi. Yani belediyeden. Ee, kiracı, kiracılık olanları çok yüksekti bu alanda. Ve e, yaptığım görüşmelerde ilk başta şöyle anlatayım. Yani i̇ki boyutta bir görüşme yaptım ben bu araştırma Hı -hı. yaparken. Birinci etap bölgesinde Gülteme Mahallesi'nin. İlk önce bir kent ölçeğinde bir e, görüşme yaptım. Burada e, belirleyici aktörlerle e, görüşme yaptım ve yani mahallede yaşayan dönüşüm gerekçeleri, hedefleri ve uygulama sürecine ilişkin bilgiler elde ettim. Bir de mahalle düzeyinde e, Hı -hı. hedeflerin ne ölçüde gerçekleşti, uygulama sonrası ne tür yeni mağduriyetlerin ortaya çıktığını. ve Belki de burada yeni yapılan bir araştırma. Belki de ilk defa yani hem gece kondulu hane hem de alana sonradan gelen hanelerle bir görüşme yapmaya Hı -hı. çalıştım. Hı -hı. Yani bu batı kentlerinde mix komite, karma topluluklar dediğimizin hani aslında e, amacın ayrışmayı azaltmayı hedefleyen bir konut politikası ama aslında bu bölgede bambaşka bir şekilde ortaya çıkıyor ben şeylere gelelim dönüşüm gerekçelerinde bazı sorular yönelttim ben. Pardon, işte bu dönüşüm 4 etapta, değil mi? evet 4 Şimdi etap. ikisi bitti. Şu anda birinci etap ha. 2006 yılında yıkımlara başlandı, Hı -hı. 2008 yılında teslim edildi. Daha sonra ikinci etapta yıkımlara başlandı ve 2011 yılında teslim edildiğini biliyorum. 2. etap, 3. etapta da... Ben görüşme yaparken yıkım devam ediyordu. Şu anda tamamen yıkıldı galiba geç konular. Dördüncü etapta bir çalışma yok şu anda. Peki asıl yani mesela Roma Mahalleleri dördüncü etapta sanırım değil mi az önce bahsettim? İkinci etapta İkinci da var. İkinci etapta de, de var? İkinci tamam. etapta şu anda yeni yeni yerleştirmeye başlandı. Yani doktora test sürecinde onları Aha. biraz daha ayrıntılı girmeye tamam. çalışacağım. Peki şimdi dinleyelim seni. Evet bu önemli Şimdi belirli süreci. Altındağ Belediyesi'nde İman Müdürü ve şehir plancılarıyla ve Toki ile görüşmeler yaptım. Ee, ona belirli sorular yöneltme. Ne zaman ve hangi gerekçelerle dönüşüm süreci Hı -hı. başlatıldı ve Hı -hı. bu alan neden seçildi? dönüşümün hedefleri neydi ve bu süreçte katılım hangi aşamada ve ne ölçüde gerçekleştirilebildi ve e, eski Altına bölgesinin arazi yapısının nedeniyle topografik bir eşik olması nedeniyle hani yapı güvenliği konusununla ilgili hı hı. E, sorular sordum ve bunun yanı sıra sosyal ve ekonomik araştırmaların yapılıp yapılmadığı ve projenin çok beklenen hedefe ulaşıp ulaşmadığı gibi konular üzerinde görüşmeler hı hı. yaptım. Ya yani böyle çok e, ayrıntılı bir şekilde gittim ama böyle hani e, Hani bir rapordur, bir Hı -hı. vizyondur, hedeftir. Öyle değil, yani anlık bir cevap şeklinde aldım bunları. E, ve bazı anahtar kelimelerle anlatmaya çalıştım. Belediyeli yaptığım e, görüşmede işte kent merkezinde olması. İşte Ankara'nın 40. kilometresinde yapılaşma oluyorsa burası kent merkezi. Buraların işte Hayda'yı da yapılaşmasının Hı -hı. gerektiği. İşte, evet geldik. İşte, <gülüyor> <gülüyor> bir beklentilerimize evet, geldik. Işte, Mülkiyetin evet. %85'inin belediye ait olması Hı -hı. işte sebebiyle. Ve işte hedeflerinde işte buraların kendi kazandırılması işte sosyal altyapı alanlarını getirmek gibi Hı -hı. belli e, söyleniler. Yapılan görüşmelerde alanda zaten her zamanki olduğu gibi sosyal ve ekonomik bir araştırmadan yapılmadığı tespit edildi. Hı -hı. E, TOKİ ile yapılan görüşmede ise Şimdi Toki... o burası yıkılıyor. Tokiler yakın gözüküyordu biz Çinçin'e gittik Hı -hı. Evet. baktığımız zaman karşıda. Yani onun için yerinde dönüşüm mü diyorlar bunu ne diyorlar? şu anda yerinde dönüşüm ama diyorlar ama aslında. şey değil aslında yani Tabii. alan zaten o ha. ilk bir göç dalgasında onlar zaten alandan gitmişler. Evet. Zaten 20-30 yıl geçmiş aradan. Aslında şu andaki yaşayan belki de gayrimenkul işlerin çoğaldığı kişiler şu anda kentin başka yerlerine gittiler. Hı. belki Çinçinde <gülüyor> suç oranı azaldı deniliyor ama biraz bu kentin gelenine bakmak değil lazım. Yani Çinçinde düştü ama belki sinjandarttı şu anda. Onu ha. bilemiyoruz. Eee evet. ile yaptığım görüşmede ise Tokyo bunu biraz farklı açıkladı. Yani bu Farklı bir kentsel dönüşüm çalışması oldu. Biraz aslında belediye topu attı. Yani dedi ki yani bu belediye kentsel dönüşüm oldu. Hani on karışmıyor. Diyor ki belediye diyor işte ben vatandaşla anlaştım, yıktım. Hı hı. işte e, buraları topladım. İşte bana konut yapar mısın dedi. Biz de konut yaptık diyor. Biz belediye verdik. O da vatandaşa dağıttı. Ben karışmıyorum diyor. Toki bu şekildeydi. Peki bu şey nasıl? E, mal sahipleri şimdi hak sahibi olanlar Tokiler'de nasıl geçecek? Aylık taksit denesi? Burası hep şey mi? Hepsi e, e, şey konut mu, informal konut mu, Tapulu mu var mı? Yani o i̇şte şeyleri... onları şey ha. üç aşamada ha. yapmışlar bir tapu belgesi olan, tapu tahsis belgesi ha. olan ve vergi ödeyenler olmak üzere. Ama zaten e, vergi ödeyenlerde çok yüksek miktarda borçlanma çıktığı için... ben e, görüşme yaptım hani sadece bir tane vergi ödeyen... E, vergi ödeyen dedin, ecrimi verenler mi? Yani işte elektriğinin suyunu zaman yatıranlara tamam. vergi ödeyenler olarak kısımlandım. Hı hı. Ve yüksek ödeme borçları hı hı. çıktığı için zaten tamamen e, vergi ödeyenler alandan gitmişler. Hı hı. Daha önce hı hı. tapu ve tapu tahsis belgeli olan insanlar e, buraya yerleşmişler. Hı hı. E, ben araştırmanın sonuçlarına tabii, tabii, tabii, geçeyim evet. olmazsa. E, araştırma sonuçlarında... E, Öncelikle bir alanın sosyoekonomik özellikleri ve bir de fiziksel boyutta bir hı hı. araştırma yapıldı. İlk başta gece kondolu başlarsak özellikle Gümüşhane, Erzurum ve Ankara'nın diğer ilçelerinden gelen insanları yoğunlukta. Yani bu bölge aslında biraz Gümüşhanelerin oturduğu bir bölgeydi. Hı hı. Çingene nüfusundan nazaran. Ve özellikle düşük gelir ve eğitim seviyesi dikkat çekiciydi. Ve alanın yarısına yakın ilkokul mezunu, yüksekokul üniversite mezunu kişi yok alanda. Ve bazı haneler e, dikkat çekiciydi bu yaptığım görüşmede. Mesela bazı haneler borçlarını ödeyemeyip ev sahibi olabilmek için evliliği çocuklarıyla birleşip aynı evde oturuyorlar mesela. Zaten bu da hı, e, küçük hı. olan kontardık yaşam kuşlarına daha da zorlaştırıyor. Nerede mi 72 metre kare net? Hep öyle tokiler. 91, evet, 91'e 72 net, 72 net galiba hı. bildiğim kadarıyla. Ve e, en çok şikayet ettikleri konu Aydat e, evet, ödemeleri de. ve ya, doğalgaz ya. giderleri. Tabii. Çünkü eskiden işte kömür yardım alarak geçiniyorduk ama artık bugün ödemek zorunda oldukları farklı farklı giderler oluşmaya başladı. Bankaya kredileri. Evet, banka kredileri. Apartmana aidat, apartmana apartmana bir şey tabii müthiş evet, bir şey çıkıyor. Mesela. Eee yakını zaten 500 ile 1000 TL gelir Hı -hı. arasında ve Hı -hı. aynı oranda da 250-500 TL arasında ev için borç ödüyorlar ama bu sadece ev için ödedikleri evet. borç. Bunun gaz giderleri var. Elektrik ayda aydattı tabii. E, Ve yerel yönetim bunları hiç düşünmemişti. E, onlar şey diyor, <gülüyor> biz bunun maliyetini vermiştik. Sadece orasına bakıyorlar. Evet. Ve özellikle e, en fazla öne çıkan sorun da yani dediğimiz gibi borçlarını e, ödemekte yaşanan zorluktu Ve ayrıca yeni yaşam alanlarında çok farklı bir yaşam biçimini dayatıyordu. Ve ilişkin, sosyal ilişkileri tabii, artık tabii. kayboldu. Tabii. Komşuluk ilişkileri kayboldu. Ve... E, Dış... sonuçlar, pardon bizim bütün dönüşüm alanlarında gördüğümüzün bir tanesinde Çinçin'de teyit edilir. Evet, teyit kadar. ediyor. Çok enteresan, evet. Ve e, alana dışarıdan gelen hanelerden biraz bahsedeyim. Bu tabii e, farklı kurumlardan gelen taleplere göre kurumsal satışlar da yapılmış. Bundan dolayı işte polis, öğretmen, mühendis gibi gruplar Hı -hı. yoğunlukta Hı -hı. bu alanda. Ve özellikle e, alanı tercih etme nedenlerinde kent merkezine yakın olması ve iş yerlerine yakın olması veya yatırım amaçlı alanlar yoğunlukta. Bu grupların hem eğitim düzeyleri hem de gelir düzeyleri gece kondu göre oldukça keskin farklılıklar var aralarında ve görüşülenlerin yüzde sekseninin yakın 2.500 TL üzerinde geliri sahipler hmm. ve e, ekonomik olarak da sosyal olarak da kültürel olarak da e, farklılaşan iki, iki grup arasında ciddi hoş, hoşnutsuzluklar aslında ortaya çıkıyor ve bu hele ortak alanların kullanımı evet, da ona onlar üzerine evet mi? ciddi ha. şikayetler geldi özellikle bu yapılan görüşmelerde özellikle gece kondu gruplarının site yaşam tarzını uymadığını ve eski yaşam alışkanlıklarını devam ettirdikleri hı hı hı. işte halı çırpmadır işte yün çırpmadır ortak eşya ortak eşyaları kendi özel bahçeleri gibi kullanmaları işte balkona çamaşır asma, işte kapının aykıbı bırakma gibi ve özellikle işte bazı gece kondu gruplarında kamyoncu olan kişiler var işte kamyonlarını hı hı. işte otoparkta hı hı. park ediyorlar bize yer kalmıyor gibi işte ve memnun olmayanlar ise genelde buraya yatakhanı gibi kullandıklarını bize belirttiler. Ve e, alandan memnun olanlar ise işte bazı e, bu sorunları e, bazılarını kabul ediyor ve zamanı düzüleceğine inanmaktaydı. Hı hı. Ve burada şeydi yani ben, biz aslında e, alana sonradan gelen insanlar daha memnundur gibi aslında bir ön gitti ama tam tersi çıktı. Yani alan, hı hı. sonradan mi? gelenler memnuniyet düzeyleri daha az çıktı. Ve e, çoğu kişi de buradan taşınmayı düşündük. Yani, yani sonradan gelen derken... Yani alana, işte, yani gece... toplam 14 blok var. 14 blok gece kondu tamam. hak sahibinin teslimi. Yani şeyden, 10 blok. Çin gelenler, sonradan gelenler mi demek istiyorsunuz? Yok, sonradan gelenler orta sınıf ha, tamam. kendileri leri tamam. isteyerek aldıkları kondu. blokta toplamda gelenleri bahsettim ve e, alanın Fiziksel özelliklerinde ise genelde her zamanki gibi olduğu gibi yüksek katlı ve yüksek yoğunlukta yapılaşmalar tercih edildi. Yeni komşu ilişkilerini Hı. azaltan bir tasarım demiştik. Özellikle yaşlı, çocuk, engelli insanlar için e, hiçbir büyük, önlem evet. alınmamış evet. ve gece kondula haller yine ortak kullanım alanlarının sınırlı ve kısılayıcı olmasından rahatsız olmakta. Apartman yaşamına uyum yani en, sorunundan en büyük onlar için sorunlardı. Rahatsız olmaktı. İnşaat balkonların küçük olması Hı. işte e, yeni yaşam alanların, evin yani evlerin kendi söylemlerini Hı. bir hapishane olarak nitelendiriyorlar. Aynen. İşte Hı -hı. Halı yıkama, yün çırpma gibi isteklerini gerçekleştiremedikleri için şikayet ediyorlar. İşte, aslında bu pratiklere, bu yaşam pratiklerine ve ayrıca da kültürel pratiklere konutlarda yer açılması bir konut hakkının, bizim bağlı olduğumuz ulusal evet. üstü mekanizmalarda konut hakkının bir boyutu. Bu tokilerde tamamen yok sayılıyor evet. ve böyle bir modernizm dayatılıyor. Yani Herkes mecbur değil ki masa üstünde yemeği Halı yani. üstünde de yiyebilir ama halısını temiz tutmak Onlar yaşam zorunda. tarzı bu şekilde Tabii. yani. Tabii, değil hiçbir şeyden dayatamayız. Ve sonradan gelen haneler ise gece konduğu hanelerin bu davranışlarından şikayetçiler. Ve aslında yani burada kentsel dönüşümü biz sadece fiziksel bir dönüşüm olarak ele aldığımızda ve katılım boyutunu Hı -hı. aslında tümüyle göz ardı ettiğimizde ve sosyoekonomik koşulları aslında hesaba katmadığımızda başarılı bir sonuç elde edebilmek neredeyse olanaksız yani. Ee, yıkılan gece kondalında sadece mülk sahipliği hmm. üzerinden bir değerlendirme yaptık. Yani belediyeye bir sorduğumuzda hani katılım e, oldu mu diye işte bizim belediye olarak en önemli görevlerimizden bir tanesi işte bilgilendirme toplantıları yapıyoruz. Aslında katılımı bilgilendirme toplantısı i̇şte gibi. böyle görülüyor. Evet, bir algı görülüyor evet. ve sadece işte e, ...tapuların işte kaç metrekare Aha. olduğu ve, on, ve aslında bir ikna etme süreci gibi bir şey olmuş yani Ay. katılım süreci Peki, dediğimiz. Peki bir şey merak ediyorum zaman akıyor ya. şey Mesela biz bunu yaşadık Taşoğlu Sulu kiracıların işte taşoluğa yerleştirme sürecinden sonra... ...Ayazman'ın keza Bezirgen Bahçe yeniden iskanında. Şimdi büyük bir çoğunluğu mesela taşoluğa yerleştirilen 300 küsünün 2 kişi kaldı. İşte Bezirgen Bahçe'de yerleştirilen nüfusun %60'a yakını borcuyla satıp gitmiş... Ve bir şey söylüyorlar mıydı yani satıp gitme şeyi? Evet onu aslında e, doktora tezinde ben yüzde yüz örneklerle gerçekleştirdim. Bu çok oranı güzel. çok net çıkartmayı düşünüyorum Bunu ama. Onu bekliyoruz. Evet. E, şu daha süreçte de tamamlanmadı evet. değil mi? Ama e, şu anda söylenen hani e, alandan çoğu kişinin aslında evini hani başkasına devretti. Aslında hani e, bilmiyorum onların yanıcısıyım. E, belediye bize dedi ki hani 25 bin 30 bin TL verelim hiç bu işe bulaşmayın gidin buradan. Denilen gibi teklif bile bu denildi edinmiştir, dediler. Edilmiştir edilmiştir. Yani yoksulluğu, eşitsizliği ortadan kaldırmayıp katmerli olarak TOKİ'lere evet. transfer etmek. Peki bir de şeyler de vardı galiba. Çok hızlı geçelim araştırmadan çıkan bir sonuç daha vardı bu şey bakımından. Şimdi burada... İşte illegal aktivitelerin var ise o mahalledekilerin burada şey var mıydı transfer gibi bir şeydi Tokiler'de? Yani böyle, böyle bir şey var mı buna şikayet? Ha, o, evet ee, bloklarda özellikle o dışarıdan gelen gruplar e, ondan mesela çok şikayetçi oldular. Hani site içerisinde de aslında uyuşturucu alım satımı Hı -hı. yapıldığını. Yani burada adres gösteri gibi işte şu girişte ikinci blokta işte şu katta işte Hı -hı. uyuşturucu satını yapıldığını ben gördüm dedi. Mesela gazeteci bilgisiyle görüştüm işte alanda oturan bir öğretim üyesi vardı. Onun çok güzel bir aslında bir gözlem yapmış. Onlardan e, bazı Yani şeylerden... aynı asayiş sorunlarını da aslında transfer etmiş. Evet, aslında sitede de devam ediyor, devam yani ediyor. şekilde. Devam ediyor. çünkü bir şey değişimiyle değil mi? Oradan yani yüksek okuta geçtokten. Yüksek 14 yaptık. Da oradaki suç kaybolmayacak değil ki. Mi? Oradaki suç devam Hı. edecek. Hı. Sonuçta orada e, dönüşümde insana da dönüştürmek lazım Hı. aslında. Evet. Hakikaten. Peki bize en son söyleyeceğin bir iki dakika çünkü e, doldu programımız var mı evet. atladığımız bir şey? Bahsetmek biraz şeyden istiyordum. bahsetmek istiyorum. Hani e, hani yurt dışında nasıl Hı -hı. bir model söyleniyor? Hı -hı. Hani aslında yurt dışında biraz dönüşüm ortaklığı şeklinde yapılıyor Batı Avrupa e, kentlerinde biraz da. Hani ne bileyim e, biz mesela bununla ilgili şeyleri sorunları aslında bir sorun tanımı yapsak işte Hı -hı. buradaki alanındaki sorun ne? İşte işsizlik. İşte sağlık, suç, hı -hı, eğitim evet. ve bunlarla ilgili bir e, dönüşüm ortaklığı olsa. Mesela e, bu e, suçun bu yoğun olduğu bölgede hı -hı. mesela e, güvenlikle ilgili bir e, ön araştırma, anket hı -hı, yapılıyor. Hı -hı. İşte buradaki e, suç azaltmak için işte emniyet genel müdürlükle ortaklıklara giriliyor. Ve o alana özel belli bir komiser atanıyor. İşte o komiser o sorunun ve sorun odaklı polislik deniliyor buna. Hı -hı. Yani işte e, daha ayrıntılı çözülmesi gerekiyor aslında bu sorunların. Çünkü yani... E, Çin Çin bölgesi iki senede çöküntü bölgesi haline gelmedi. 30-40 yıllık bir yine, geçmişi yine var. Ve sonuçta iki... el atmayan bir devletin yarattığı, kendi yarattığı var. Yani, yani orada da o kadar söylendiği kadar da açıkçası ben İstanbul deneyimlerinden biliyorum. Hı -hı. Abartıldığı kadar işte Google Earth'ın giremediği mahalle gibi bir söylemin de yani bunun e, belli grupların tüm mahalle üzerinden damgalanması diye görüyorum. Böyle, evet. böyle yani e, Aslında... bunu yaşıyoruz o şekilde yani Hı -hı. bir de çok kısaca şeyden değinim hemen son vakti vaktinde <gülüyor> bu şey yani yurt dışındaki mix komit yani karma topluluklar Hı -hı. dediğimiz aslında bu Gecekon'un nüfusunun bu işte suçtur, eğitimdir, işsizliktir bu sorunlarını çözüp ondan sonra karma topluluk yapılmaya çalıştık. ki aslında o şekilde biraz şanslarının yükseltilsin. Aslında biz buradaki sorunların temeline inmeden biz buradaki işte suç oranıdır, işte eğitim düzeyidir. İşte Hı -hı. gelir düzeylerin yükseltilmesi bunları çözmeden aslında bizim mix komite yaptığımızda bu araştırmanın sonucunda <gülüyor> gösterdiği gibi etti. biz <gülüyor> ayrışmayı azaltmayı hedeflemenin Doğru. tam tersine buradaki ayrışmayı kendilerimiz de artırıyoruz. Hı -hı. Yani Doğru. onun için daha kapsamlı, daha geniş bir şekilde perspektifte olaylara bakılması gerekiyor. Yani mekanı ve insana bağlı kalıcı şeylerin dönüştürülmesini istiyorsak İki yıl değil belki on yıl bile değil yeterli mi? olmayabilir tabii, dönüşüm için. Tabii. Amaç buysa tabii elbette evet. kendisi Ervan diyelim. Yani. <gülüyor> Peki çok teşekkür ediyoruz teşekkür çalışmalarına, ediyordum. emeğine sağlık, başarılar Sağ diliyoruz. Tezi de bir an önce evet, <gülüyor> daha sonuçlarını daha da işte, evet, bir paylaşmanı görüşürüz. diliyoruz. Evet e, sevgili dinleyiciler bir programın daha sonunda geldik.